Evet, Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını 16. Radyo şenliğinde ikinci günün ortalarına doğru geliyoruz. Gayet iyi hareketli bir şekilde gidiyor. Can da geldi. Merhabalar efendim. Ve Hakan Yılmaz konuğumuz. Kendisi çok yönlü bir kimliği ver Geçenlerde de Açık Bilinç programında kendisiyle seçim Üzerine bir konuşma yapma fırsatımız olmuştu seçim psikolojisi ve vesaire üzerine seçimden önceki son programdaydı galiba değil mi? Evet. Evet hoş geldiniz ama ayrıca hoş yalnız siyaset bilimci değil aynı zamanda müzisyen Ozan ve dinleyicimiz. Hoş hoş evet. geldiniz efendim. Hoş bulduk Can, teşekkür ederim. Evet. Nasıl? Nereden başlayayım? Ben sözü size bırakıyorum. Benim bir şey soracak halim yok. Rica ederim. <gülüyor> ben de çok mutlu oldum. Açık Radyo e, tanıtımına katıldığım için. Amerika'da okurken bu e, National Public Radio için bu kampanyalar hep yapılırdı. Ben de derdim ki Türkiye'de böyle bir radyo olsa da onun kampanyasına katılsak döndüm ve siz açıldınız. <gülüyor> Harika. Böyle çok güzel bir tesadüf oldu benim için ve yaklaşık İşte 16-17 yıldır e, açık radyo var ve kaybolmamış olması, genişlemiş olması çok güzel bir şey. Umarız ki bundan sonra da daha da e, genişleyecek, büyüyecek. Böyle bir kurumu Türkiye'de biliyorsunuz kurmak ayrı derttir, sürdürmek daha da büyük derttir. Bilmez biz. E, aslında şu biz 16 yıldır... Dolayısıyla yıldırıp, hepinizi tebrik çok ediyorum. Çok Başta teşekkür siz edin. olmak üzere. Çok güzel bir şey. Çünkü yani bütün bu kalabalığın içerisinde insana bir rengi noktası veren bir... Kurumun olması açık radyo gibi, hani sabah kalktığınızda onun yayında oluyor olması çok rahatlatıcı, güzel bir şey, huzur verici bir şey. Yani bir cemaat oluşturan, bir camia oluşturan bir özelliği var. hani Benim gibi düşünen insanlar da bunu dinliyorlar şu anda, duygusu uyandırıyor. Bu anlamda çok önemli bir işlev görüyorsunuz. Sadece programlar değil, çaldığınız müzikler, yeni şeyler çıkıyor, yeni insanlar Dönem dönem ortaya çıkıyor. Gençler çok fazla söz sahibi. Belki gençlerin söz sahibi olduğu en önemli ortamlardan biri bu. Ve yeni nesiller sürekli geliyorlar. Demin içeride çocukları gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da herhalde yavaş yavaş. Evet, evet, bu evet. kültürün Atlas'ta, içerisinde Atlas, Atlas ve Memo vardı. Evet. Atlas'tan... O yüzden çok önemli bir iş yapıyorsunuz yani tebrik ederim. Çok evet. teşekkür ederim. Bir ufacık düzeltme yapmama izin verirseniz 16 yıldır bu dinleyici destek NPR'dan sözle evet. ettiğiniz şey destek yapıyoruz ama 24 yıl oldu. 24 İlk yıl. Evet. Başladık. Evet. Evet. Yani çok mutlu olduk tabii sizinle. Çok sizin önemli bir, şey. bir rakam. Bir ciddi rakam yani bir çeyrek asır. Evet başta da böyle ne kadar sürer ta tartışması çok vardı kendi aramızda tabii gayet iyi hatırlıyorum ben. Ama böyle tam oturttuğumuz zaman kendimize göre bütün programları bolca çeşitli müzik ve sözel programların hepsi bir arada bir program formatı oturttuğumuzda tamam oldu artık filan dedik. Ee, bu en az Hı -hı. Bir, bir sene dayanır falan diye de düşünmüştük. <gülüyor> evet. iyi 25 oldu. yıl olmuş, 24 yıl çok büyük. Çok güzel bir şey. İnşallah böyle gider. Çok teşekkür. Bu tabii dinleyenlerimizin desteğine bağlı. Aynen. <gülüyor> o yüzden aynen de öyle Yani e şimdi bir de sizin tabi ayrı bir hem siyaset bilimci tarafınız var hem de bir de müzisyen tarafınız var. Biraz evet. da onun ezginin günlüğünün kurucularındandınız. Ta evet. o zamandan yeni de albümler çık, Siz de sürdürüyorsunuz sürekli. Evet. Sizde de var. Çok yani. ufak bir şey ekleyebilir miyim Tabii siz dediklerinize ek olarak? Açık Radyo'da bu dinleyici destek projelerinin de aynı zamanda en güzel tarafı benim için. böyle Gençliğinizde, hala genç o hikaye de. <gülüyor> gençliğinizde böyle hayran olduğunuz isimleri bir anda karşınızda görebiliyorsunuz. Şu anda öyle anlardan bir tanesini yaşıyorum. Kendi adıma söylemem gerekirse. Ne kadar naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ olun. ederim efendim. Ezi'nin günlüğü aslında benim müzisyenliğim ve şairliğim diyeceğim e, siyaset bilimciliğimden çok önce geliyor ve şu anda da onun önüne geçti. Yani o aslında benim <gülüyor> evet. esas yaptığım işti. 1980'lerin başında liseden henüz mezun olmuşken Galatasaray Lisesi'nden yine aynı liseden mezun 3-5 arkadaşımızla birlikte e, böyle bir projeyi başlattık. O sırada bizimle birlikte şu anda Türk müziğine bence önemli bir özgün soluk getiren Yeni Türk'ün, Mozaik, Çağdaş Türk'ü gibi gruplarla birlikte biz yola çıktık. Ve e, o zamanlar tabii hepimiz çok gençlik e, ve ne yapacağımızı da çok bilmiyorduk. Ezgi'nin günlüğü bu başlangıcın bir parçası olarak kuruldu. E, işte benimle birlikte Emin İgis vardı, Rahmetli Tanju Duru vardı. Cüneyt Duru vardı, Nadir Göktürk vardı, Şebnem Tuncay vardı, ve birkaç, Vedat Verter vardı. Ve 1980'ler boyunca beş albüm yaptık. Bu beş albümde ben vokalist olarak, solist olarak yer aldım. Bazı albümlerde söz yazdım, şiir düzenlemeleri yaptım. Sonra... Ben Amerika'ya gidince Ezgi'nin günlüğü yeni bir kimlik kazandı. Nadir Göktürk'ün liderliğinde ikinci bir evreye geçtiler. Hmm. E, 90'ların ortalarından itibaren diyeyim. Ve hala da aynı ikinci Ezgi'nin günlüğü devam ediyor. Zaten albümler de bu şekilde ayrışmış durumda. Yani bir ilk Ezgi'nin günlüğü albümleri var. Bir de ikinci Ezgi'nin günlüğü albümleri var. Ben Amerika'dan döndükten sonra bir süre tabii hayat gayelesine daldıktan sonra... Yaklaşık 5-6 sene önce yeniden müziğe başlamaya karar verdim ve e, ne yazık ki birkaç ay önce kaybettiğimiz Kadir Şahantarhan'la birlikte iki yeni albüm çalışması yaptık. 2015'te Sen Yoktun albümünü çıkardık. 2017'de de Türkülerle yeniden albümünü çıkardık. Ada Müzik'ten çıktı ikisi de. Ve şimdi de müzik çalışmalarına devam ediyorum. Kadir'i kaybettik ama işte... E, ...hayat devam ediyor... ...ve e, benim de kafamda birçok proje var... E, ...şarkılar var... ...o şarkıları... ...seslendiriyoruz... ...iki yeni şarkı yaptık... ...onları da bir, bir ay içerisinde falan... E, ...sunmayı evet, düşünüyoruz... ...ben onu soracaktım son olarak... ...yeni parçalardan mı bahsediyoruz... ...yoksa bildiğimiz parçaların yeniden yeni, yorumlanmamızı... Yeni, yeni, şarkılar. ...yeni şarkılar... ...benim şarkılar. bestelerim çoğusu evet. sözler... ...arada bazı yeniden seslendirmeler de olacaktır... E, ...orada tabi bazı telif sorunları falan da var... E, ...yeni şarkılar bazen de geleneksel birkaç parçayı her zaman benim çok severek söylediğim bazı halk türküleri var ee, özellikle Azerbaycan türküleri var birkaç Hı -hı. onlardan örnek olacaktır ee, burada da belki bir iknazını çalarız evet aslında şimdi hemen sü yani süreklilikten bahsediyordunuz açıkladığı için ama sizde de kesin Tiler olmasına Olur. rağmen evet. çok ciddi bir evet. süreklilik olması da heyecan verici çok keyifli o zaman evet. ilk bir ne çalacağımızı şimdi söyleyelim sonra da sizin sesinizden bir de telefon numarasını dinleyebilirsek <gülüyor> Evet. ne çalacağız? ilk şey çalalım 1980'lerde yaptığımız Ezgi'nin Günü'nde Sabah Türküsü albümünden hmm. benim seslendirdiğim aynı adı taşıyan Nadir Gök Göktürk'ün bestesi Kader'in sözleriyle sabah türküsü. E, telefon numaramızı da söyler misiniz lütfen? Dinleyici <gülüyor> destek hattımız 0212 343 41 41. <gülüyor> karu yo yokushou Gyolua Mehmet Ali Sabah türküsü. Çok ilginç bir şey bu Hakan Bey. Yani bir de şey açısından da önemli melodik yapı çok benim gençliğimden beri kendi evet. dinleyişimde çok önem tutan bir şey. Sonra bir ara kayboldu evet. melodi dünyada. Evet. Bu Stravinsky ilk bu atonal bestelerini yaptığında bu Villalobos melodik besteler yaparmış. Evet. Ve bana bir silah verin de violo boşu öldüreyim diye dolanırmış <gülüyor> ortalıkta sürekli. 20. yüzyılın başında bir kayboluyor melodi. Evet. Film. Ve o hani ultra modern sanat, uber modern sanat ortaya çıktığı vakit bir melodi yerine müziği eğme, bükme, kırma ve hayatın gerçeğine daha çok yaklaştırma. Sadece müzikte de değil birçok sanatta bu eğilim ortaya çıkıyor. Ama melodi tabii bana kalırsa... Müziğin şeyi, özü. Hani melodi olmadan bir müzik inşa etmek kolay bir iş değil. Bunu de tersini kadar. yapan çok müzisyen de var. Hı -hı. Bence çok güzel işler yapanlar da var ama... E, dolayısıyla biz de tabii biraz e, halk müziği temelli bir müzikte yaptığımız için... ...ister istemez biz de melodi ön planda. E, ama biz şunu yapıyoruz. hani O melodinin altını ve yorumunu daha derin düzenlemelerle eslemeye çalışacağım. Yani sadece melodiyi akıtmak yerine melodiyi bir yatağın içinde akıtmak lazım. Bir altyapının üzerinden gitmesi lazım. ...öyle bir şeyimiz var. Ve Öyle bunu da yaptığınız değilimiz. dönemler 1980'ler olarak... nitelendirdiğimiz edildiğimiz zaman. Evet. Biraz zor dönemler olsa. 80'ler zor dönemlerdi. Evet, 80'lerde... E, ...bu tür... ...ben ilk verdiğimiz konseri hatırlıyorum. İlk konserimizde 1983 yılıydı ve... ...Mecidiyeköy'de Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde... ...vermiştik. 83'ün tam bu zamanlarıydı. Hı hı. Yani yaklaşık 26, 36 yıl geçmiş üzerinden. E, ve salon sivil polis kaynıyordu ee, izleyiciler e, korkularından işte tek tek aranarak içeri girmişlerdi falan dolayısıyla kolay zamanlar değildi ama işte hep bana söyleyenlere söylüyorum yani Türkiye'nin kolay zamanı yoktur evet. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> bütün zamanlar zordur Her zamanın kendine göre farklı bir zorluğu var. E, o zorluğa göre pozisyon alıp yapacağınız iyi şeyleri yapmaya devam etmek evet. lazım. Yani Bütün olay bundan ibaret aslında. Bu, çok Bu denklemi önemli. çözmekten ibaret. Yani ben e, daha fazla katılacağım bir söz olamazdı. <gülüyor> I couldn't agree more derler ya Frank'ler. <gülüyor> yani hakikaten. Şimdi bu özellikle açık radyo programlarını yaparken açık gazete başta olmak üzere bu programlarda evet. sık sık geriye dönüşler ve işte tarihi şeyleri de kıyaslamalar için filan düşünmeye çalışıyoruz. Dediğiniz o kadar doğru ki yani bambaşka, Demokrat Parti zamanında da bambaşka şeyler. Evet. Demokrat Parti'den sonrası bambaşka. Öncesi bir de. Ondan öncesi var bile. Ondan öncesi tam onu bilmiyorum ben yani. Evet. Şey yani tarihten okuduğumuz ta kadarıyla. Evet. Ama benim kişisel yaşamımda sadece evet. ki yani ailemin yakınlarında da önemli evet. siyasi görevler almış olan bakanlar finan da var. Evet. Ve yani hakikaten kolay bir dönem olmamış Türkiye. Çok evet. acayip bir. Biraz durum. da hikayesi az yazılmış bir ülke Türkiye. Anlatılmamış bir hikaye aslında. Evet. Çok az e, tabi var. Anlatılmamış derken hikayesi az anlatılmış, müziği az yapılmış, felsefesi az yapılmış bir ülke burası yaşanıyor ama anlatılmıyor. Hani bir anı gibi kalıyor aklımızda ama bir romana dökülmesi bu işin, bir filme dökülmesi, Hani bir Batı ülkeleriyle kıyaslandığında anlatı kısmı yaşantı kısmından çok daha az. Türkiye o yüzden böyle enteresan bir şey de koyuyor yani anlatılmadığı için de, O yaşantı çözümlenemiyor bir türlü. Belki o yüzden aşılamıyor. Yani hmm. iyi anlatılamadığı için bu hikayeyi, gerçeği ortaya konulamadığı için. Ne sosyal bilimciler, ne tarihçiler, ne sanatçılar o anlatı kısmını yeterince yapamıyoruz. Belki de yaşamaktan anlatmaya fırsat bulamıyoruz. <gülüyor> Çok evet. fazla yaşamak var burada yani. Bir de benim ilgimi çeken noktalardan bir tanesi ilk dönem, erken dönem albümlerinde. Sözlerin geldiği şiirlerin mesela Lorca'ya ait olması, Puşkin'e evet. evet. ait olması, Valery'e evet. ait olması. Ben çok fazla rastladığım şeyler değil onlar mi? Onlar biraz ben. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> evet. Onlarda krediyi alayım birazcık. Yani bu Puşkin'i falan e, Lorca'yı bulup getiren. Bilinmeyen ülke mesela. Bilinmeyen ülkeyi ben şeyde görmüştüm. Atol Behramoğlu'nun çevirdiği sanıyorum. Yüzbaşı'nın Kızı romanında böyle <gülüyor> romanı olmuşken Puşkin. <okurken> Puşkin'in. <gülüyor> Orada bunu çevirmiş Behramoğlu bir halk türküsü gibi çevirmiş. Hemen Emin'e götürdüm dedim Emin abi bak burada harika bir söz var bunu yazalım biz bu tam bize göre bir şey hani. Evet. E, o da tamam dedi ve besteledi. ve inanılmaz güzel bir beste oldu o ilk e, çalındığında. Sonra bu ülke teması benim çok kafamda yer etmiştir. Tanju Duru ile rahmetli yaptığımız iki şarkı oldu. Tanju vefat etmeden 2008'de bir çıkardığı Duru Zamanlar albümünde orada da ülke temalı iki şey yazdım bu ülke ve bire ilişkisini biraz şey yaptığım ele aldığım diyeyim, duygusunu sözler yazdım epey bir O zamanlar işte siz 80'li yıllar dediniz. Bu çok belirgindi. Yani ben ve benim ait olduğum mekan, zaman neredeyim ben bunun içerisinde? Bunu sorgulayan şeylerdi bir parça sözlerdi yani. Evet, biraz tampınarvari bir durum oldu. Evet, değil evet, tampınarvari durum. <gülüyor> ne, i̇şte, için deyiz, ne, ne içindeyiz? De. Ne içindeyiz? <gülüyor> <gülüyor> ne kendi, kendi isteğimle geldim da. sana ne de soylu bir atın ne sırtında. de soylu bir atın sırtında işte beni bu rüzgarlar sürükledi buraya gibi bir bir temaydı ve sanıyorum hep öyle de kaldı yani Türkiye'de her yeni nesil ülkeye öyle geliyor aslında evet <gülüyor> <gülüyor> evet o şekilde bir ilişki kuruyor bir ayağı orada bir ayağı burada türden bir ilişki kuruyor bir, o zaman devam çok heyecan verici oldu sizin can da buluşmanızı da sağlamış evet. olduk bir şekilde peki ne, bir şey ne çalıyoruz şimdi Şimdi yeni albümümüzden en son 2017 albümünden bir Azerbaycan şarkısı. Bunu ilk 80'li yıllarda da seslendirmiştim ben. Burada yeniden seslendirdim Dut Ağacı boyunca. Başlamadan şu destek linkinde okuyayım <gülüyor> 0212 343 41 41. Dinleyici destek attı ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. doyunca dutacı boyunca tutacı boyunca tut yemeli doyunca yar halvette gördüm karışmadın doyunca ay can aycan yar halvette gördüm Danışmadım doyunca da Menim balam kime neyler Körpe balam kime neyler Menim balam hay balam hay. Körpe balam hay balam Menim balam hay balam Ay Nörte balam, ay balam Anam, saklad. Kızül-üzül aklad. Verdim, anam, sahladı. Anama, kurban olum. Meni tez adaklad. Ay can, ay can. Anama, kurban olum.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 Evet siyaset bilimi profesörü Hakan Yılmaz'dan dinledik. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Türkiye'ye özgü hoş şeylerden bir tanesi olsa evet. gerek. Yani aslında ikisi de aynı yerden geliyor o düşüncelerin. Bazen sanat geliyor, bazen işte böyle bilimsel felsefi düşünceler Hı -hı. geliyor ve insan hani Şaşırtıyor beni de bunların hangisinin öne çıkacağı. Ben de artık bu çelişkiyi çelişki olarak düşünmemeye karar verdim. Çünkü baktım ki hepiniz öylesiniz. <gülüyor> evet, <gülüyor> tam tam hep, tersine çelişki evet. değil. Zenginleştirici bir şey hep bu. Hep birlikte yani. deliyiz yani. Ve bunun <gülüyor> tadını çıkartmak lazım. Ve bu farklı kaynaklardan insanın beslenmesini ve bunların farklı farklı açığa çıkmasını da hoş görmek lazım diye düşünüyorum. Belki bu çok çeşitlilik. İyi bir şey. Belki modern çağdan önce bu çok hani değer verilen bir şeydi. Hı. Mesela eski Yunan'da değil mi? Felsefeci olacaksınız, oyuncu olacaksınız. Hepsi Oranın bir arada. Hepsi bir aradaydı. Bir sonra bunu, adamı Rönesans dedi, adamı dedi. gibi. Sonra bu unutuldu tek yanlı olmaya. Şimdi belki 21. yüzyıldan Hı. sonra tekrar hani çok yanlı, çok yönlü olmak belki daha değil mi bir şey olacak? Hani revaşta bir şey olacak. Evet. Belki oraya gideceğiz. Bu da evet, bizim kazançlarımızdan biri olur. Ben çok büyük bir zenginlik olduğu kanaatindeyim. Yani onun için bunu espri olarak, çelişki olarak da söylemek istememiştim. Yani hakikaten yok yok ben büyük anladım zaten. Zenginlik <gülüyor> içeriyor evet. bu kavramların evet. bir arada olması yani. Evet. E, Hakan Yılmaz çok teşekkür ederiz bizimle hmm. beraber bu... <gülüyor> Ben Burak çok teşekkür ederim. Yani bu Açık radyoyu ben her dinleyişimde tabi siz bazen çok karanlık konulardan da bahsediyorsunuz. <gülüyor> yani <gülüyor> doğayla ilgili ha, özellikle doğayla ilgili. ve başka konularla tabi ama bu tabi çok Türkiye'de bu konuyu bu kadar dile getiren ısrarla dile getirip herhalde kamuoyunun oluşmasına ciddi katkıda bulunan bir radyo burası. Benim için de hani bu dünyada yapılabilecek en hayırlı işlerden bir tanesidir çok diye düşünüyorum. Ederiz. O yüzden... Ama buna rağmen ben açık radyoyu dinlediğinde nedense hep böyle bir bahar günü bir yolculuğa çıkma havası hissederim. Hı. En karanlık konudan bile bahsedildiğinde. Dolayısıyla belki o umudu ve iyimserliği de beraber taşıdığınız için de çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok yani. teşekkür ederim. Yani o zaman ben de dayanamayıp <gülüyor> rüya ay güneş adlı küçük dinleyicimiz ressam evet. ve yazar müthiş bir kız. ...bana yazdı özel yazdığı... ...beni burada gelip bulamayınca yazdığı... Evet. ...bir şey yani söylemeyi... birden ...birdenbire... E, ...o yeşil kalemiyle yazdığı bir şeyi... <gülüyor> ...ne yazmış gördüm. acaba? ...yani hep dinliyorum... ...böyle... ...içimde bazen... ...üzülüyorum falan diyor ama... Kadın haklarından ve hayvan haklarından bahsettiğinizde içimi mücadele dolduruyor. Oy dedi. yavrucuğum <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı Bu şey. aldığım en büyük iltifatlardan Harika biriydi. Harika şey. bir şey. Çok güzel bir Evet öyle çok demiş güzel. oldunuz. Bakın telefonlar da çalıyor. Şimdi son olarak ne çalıyoruz? Son olarak Sen Yoktun albümünden Akdeniz'e Karışmak şarkısını çalalım. Hakayalma çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha söyler misiniz telefonunuzu? Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 16. Radyo Şenliği Dinleyici Destek attı 0212 343 41 41 ya da AçıkRadyo.com adresinden Destek Olun düğmesini tıklıyoruz. saçlarını gümüşü zeytin gümüşü sessizliği hı sessizliği Karışmışsın sen szíashű Uzaklık yakınada uzaklık saray kal olmuşsun